Alhamdulillah Rabbil 'Alamin. Ve alaikbete lill-Muttaqin. Bı salat ala səydına ve nəbînə ve şəfiğinə Muhammed. Və ala alihi ve Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslümanlar, nimeti azim olan Mevla'ya kulun elbette şükretmesi gerekir. Bunun üzerinde durduk. Rabbimiz cümlemizi zümreyi şakirine ilhak buyursun teala. Muhterem kardeşlerim, tabii nimetler küçüklü büyüklü.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 Bayezid-i Bastami Hazretleri yanında birkaç müridanı ile beraber bir yerden geçerken, karşıdan bir köpek geliyormuş. Hazreti Bayezid, köpeğe karşı biraz kenara çekilerek bayağı arzı tazim ediyor. İhvanı alışmış olmadıkları bir şey olduğu için muhterem Üstadımız köpeğe karşı,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 Allah'ın sırrını bilen hiç mahlukun sırrını bilmez olur mu diyor. Bayezid Bastami İkhvan'ın sualine karşılık diyor ki: "Efendiler diyor, Kelp geriden gelirken bana şöyle dedi. Ya Bayezid, ruhum vardı ki dört ayağım üzerinde beni kelp olarak, köpek olarak yarattı." dedi bana diyor. Muhterem cemaat, insan oluşumuz, değil mi? Ya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 İslam'ın aleyhinde, Kur'an'ın aleyhinde, şeriatin aleyhinde, hakikati ilahiyenin aleyhinde söz eden köpeklerin mertebesi baizli bastaamiye hitap eden köpekten bin kat daha aşağıdır muhterem sunmalar. Em Kur'an E feraytan men ittaqada ilahu hawahu fe anta takunu vekila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 masum insan olduğu halde, kainatın göz bebeği enbiyanın imamı, Peygamberi Zişan Efendimiz, nefsinin, haşa, nefsinin şerrinden Allah'a sığınarak buyuruyor ki, Allahümme la tekilni ila nefsi tarfete aynin ve lâ min zâlik. Ya Rabbi, göz açıp umuncaya kadar ve daha az da olsa, Beni nöştele buralarda. İslam nimeti dedik. İslam nimeti. Beşeriyet için Cenab-ı razı olduğu tek din. İnna dina indallah İslam. Allah nezdinde din İslamdır. Diğer ayetlerde ve razıtulakumul İslam edina sizin ancak İslam'ı din seçmenizden ve Müslüman olmanızdan razı oldum buyuruyor Cenabı ı Halik-i Rızası yolunda ve İslam'ın ışığında ömrümüz pırıl pırıl nur içinde geçsin. Gülerek ölmeyi Rabbimiz mukadder kılsın teala. Evet. Muhterem Müslümanlar dersimizin serlevhasını tezgin eden ayeti kerimede de Cenab-ı Hak Esa'yı billah Efe men şerahallahu lil İslamı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 Sürur üzerine sürur içindedirler O inşira Cennete kadar onları götürecektir Ve cemali ilahiye nail ve mazhar Kalacaktır teala. Muhterem Müslümanlar Sözü uzatmadan bugün İslam'da adalet muzuluğunu işleyeceğiz birkaç derstir Yarım kalıyor hep Şöyle demiştik İslam Bütün beşeriyetin dini Ezelden ebede İla kıyamet Dünyanın kıyameti kopacağı güne kadar insanlığın dinidir. Kabul edenlere ne mutlu, etmeyenler büyük hüsranın içerisinde mahşerde uyanacaklar. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, mahşerde eyvah demenin faydası olacak mı acaba? Olmayacak. Hatta son nefesinde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 Al an ve kad ve kuntü min Bundan evvel ifsad edici ene rabbükümül alâ diyen zalim ve hainlerden biri Cehennendeki cehennemdeki çukurunu gördükten sonra artık imanın kabule şayan değildir diye Cenab-ı Hak reddetti. Muhterem Müslümanlar, burada şunu sizlere hatırlatmak istiyorum. Son nefeste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 Kucak kucak verseymişim diyecekler. Şarani öyle diyor. Şarani Tembihül Mu'terriinde öyle diyor. İmamul Azam, Humamul Akdem Hazretlerini rüyada görmüş. Mezanneden, Evliyadan, Büyüklerden bir zat. Keyfi halak ya İmam. Halin nasıl ya İmam? Ne alemdesin diye sormuş İmam Azam Hazretlerine vefatından sonra. İmam Azam Efendimiz. Ah, bir hadisten fetavayı bezzaziye sahibinin mukaddimede beyanına göre lev yutan nasu bi dawahum le da'a rijalun dima'i e kavmin ve amwaluhum ve lakin el beyinata hadis-i şerifinden en az yüz bin meseleyi hukukiye ihtihad ederek İslam fıkhına ilave etmiş bir insan İmamul Asam muhteremlerimiz Rabbimiz şefaatına mazhar kılsın. Ya Söz açıldı, sohbet ediyorum muhterem üminler. Kalırsa, geç, gelecek derse konuşuruz adalet bahsini. 52 veya 55 defa haccı var. 52 veya 55 defa. Ve hacca, i̇bn Abidin'in şerh kısmında, i̇bn Abidin haşiye.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 bu zatları bırakacakmışız da, muhterem müminler, Allah'ın kulları, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bu zatları bırakacakmışız da, ya, onlar bilememişler, onlar görememişler, onlar dünya işinden ne anlarlarmış da, ne'ûzu billâh, ne'ûzu billâh, Milyarlar defa haşa ve ne'unzu billah. Evet muhterem Müslümanlar. Evet. İmam-ı Azam iki raketten selam veriyor. Ve halik Zülcelal Hazretlerine iltica ediyor. Elini kaldırıyor. Ya Rabbi. Ya Sana layıkı veçile ibadet edemedim.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 Ey ekremi mahluk eşrefi mevcut olan insanoğlu sen arıdan da mı aşağısın ki bu ilhama mazhar olmuyorsun diyor. Ben de hoca'yım be. Olsa olsa bu işin bana olması lazım. Yavrucağızım biz aşağı yukarı 45 yıldır söylüyoruz. Hoca olursun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 ve şeriatıma layıkı çile hizmette ettin Seni ve senin mezhebinle amel edeni kıyamet sabahına kadar affettin buyur cenab Hacı Bey hocamız Koca üstad Hacı Bey hocamız Böyle bir mavzu oldu mu Hoca dedi ki diye çıkıp gelme sahtekar derdi Hoca dedi ki diye çıkıp gelme sahtekar derdi koca üstad Ya profesörler İmam-ı Azam Efendimiz Hazretlerine bırak canım sen de diyorlar Muhterem emirler. Ya Seni Meseleler yol kavşağında pabuç giyiminde belli olacak teala. Bugün Bugün herkes bir şey söyleyebiliyor Evet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 En alimi, en muttakisi, en çok sakınanı, en çok bileni. Ya Rab bizi mahşerde bu ikrar ile haşret. Amin. Muhterem Müslümanlar, rüyayı da söyleyeyim de işi uzattım elbette. Rüyada görmüşler bu menkıbelerini dinledikten sonra, "Ya İmam, nasılsın? Ne alemdesin?" diye rüyada görmüşler.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 Onları sevenlerdeniz, onların çizgisinde açlığı çırpar da yürüyenlerdeniz. Mahşer'de onlarla haşrolunmayı yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallahutaala. Muhteremimiler, İslam yeni tabirle evrensel din, beynel milal din, beşeriyetin ezeli ve ebedi dinidir. Rabbimiz inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafizun fehwasinca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 Adildir çünkü Allah'ın hükmüdür. Beşerin saadetini mütezammindir. Yani eliften yaya kadar İslam'la gelen, İslam'ın getirdiği arştan inen ve Resulullah'ın şari azamın vaz ettiği bütün nizamı ilahi, şeksiz ve şüphesiz, Kütüphanelerimiz milyonlarla eserlerle dolu, deve yükleriyle. Şimdi deve yükü tabiri küçüldü artık tabii. Muhterem Müslümanlar bu, bu bütün eserler İslam'dan çıkarabildiği kadarını çıkarmış, kaydedebildiği kadarını kaydetmiştir. Bütün bunlar adildir muhterem müminler. Yüce Rabbimiz beşeriyete şuur insan buyursun teala. Muhterem Müslümanlar ben derslerimde,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 İlahi aşkın şarabı. Ve ke'sen dihâka. Suretün nebe'de, ikinci sayfada, birinci satırda. Ve ke'sen dihâka. Muhterem Müslümanlar, dolu dolu kaselerle cennet şarabını dünyada içenler müstesna. Cennet şarabı. Ya. Sipehsâlar.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 Cennetteki ilahi aşkın şarabı, cennetteki o nehirlerin suları içildiği zaman kardan daha soğuk, baldan daha tatlı. Ebradu min es-secc ve ahla min el-asl. Mahşerde Rabbimiz fahr-i kainatın havzu Kevser'inden içirsin inşallah. <Gülüyor> Müslümanlar ben öyle dua ediyorum. Mahşerde Cenab-ı Hak fahr-i kainatın havzu Kevser'inden içirsin inşallah.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 Birinde Faruk-u Azam Birinde Osman-ı Zinnuray'ın Birinde Hazreti Ali bulunacakmış Susadım yandım Diyenlere Kase kase Sunacaklar teala. Kase kase Deyince Büyük velilerden biri şöyle diyor Muhterem Müslümanlar Ya Rab Ez irfan mera peymaneyi Serşardih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 Dünya nimetleri gelirken sürur verir, giderken keder bırakır. Muhterem emirler. Dünya nimetleri gelirken sürur getirir, giderken keder bırakır. Bir elbisenin üzerine bir şey dökülüvermesi insanı mükeder eder? Bir yepyeni araba alıyorsunuz, pisim pisim derken bir kaza yapılıyor. İnsan acayip kedere kark oluyor. Ve hakeze ve hakeze. Dünya nimetleri gelirken sürur verir, giderken keder bırakır. Muhterem cemaatim.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 Opel ve Mercedes motorunun hayatiyetini mühendisi bilir dedik ya. İnsan vücudunun hayatiyet ve saadetini de Allah bilir yaratıcı o çünkü diyoruz. Mülk ela ya'lemu men halak? bak bakayım. Ela ya'lemu men halak ve huvel latifül habir. Ya ela ya'lemu men halak ve huvel latifül habir.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 şu cerrahın ve operatörün, kalp mütehassının, trilyon defa daha rakama sığmayacak şekilde bilerek, her şeyini ettiği halde ve devasını da vermeye hazır olduğu halde, falan ve falan çıkmış, ben Allah'tan daha iyi bilirim. Muhterem Müslümanlar, biz şunu söylüyoruz, Allah'ımıza milyonlar defa ahdimiz var,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 Londra'nın öldürücü soğuk ve zifiri karanlıklarında Rabbim bir gece evradımdan beni mahrum etmedi diyen büyük insan muhteremim illa. Yüz milyon, yüz milyon Pakistanlı'nın şahlanışında Muhammed Ali Cinnah'ın sağ kanadı, sağ eli koca İkbal. Esrar ve umuzunda öyle diyor sonunda. Profesör.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 bir minare gölgesinde bana kabir lütfetti ya Rabbisine Bir niyal minare gölgesinde. Ya muhterem eminler. Ya. Bismarck muhterem eminler. Bismarck Almanların büyük hükümet başkanları devlet adamları Bismarck Hamburg'da heykelini gördük. Bismarck'ın Hamburg'da heykelini gördük. Muhterem müminler. Böyle bu sanki kafası buluta varan bir heykel dikmişler Bismarck için. Koca Üstad. Koca Üstad, Bediüzzaman Hazretleri. Risale-i Nur'unda dağılmış. Muhterem Müslümanlar. Bismarck'dan bahsediyor. Bismarck şöyle diyor bakınız. Ta Almanya'dan dünyanın en büyük ikbaline yükselmiş. Al, o zamanın.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 Okuyacağım kıtasından başka bir yerde. Yine esrar ver umuzunda koca İkbal. Gertü mihahi Süleym Müselman zisten, Nis mümkün cüzbe Kur'an zisten, Esfiri bi asrine hoşyar bağış, Rehfüt et ey rahre hoşyar bağış diyor. Ey delikanlı, Ey Muhammedi olan insan, Ey İslam'a gönlünde inşirah bulan kişi,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 Kur'an'a sarıldığımız, ecdadımızın Kur'an'a sarıldığı günler muhterem Müslümanlar. İkbal de öyle diyor. Müslümanca yaşamak, Müslümanca ölmek istiyor musun? Kur'an-ı Kerime çelik pençele sımskı sarıl. Zira, nis mümkün cüzbe Kur'an ziisten, İslam üzere ölmek Kur'an'ın dışında mümkün değildir. Muhterem cemaat, dinliyor musunuz, duyuyor musunuz? Kur'an böyle diyor. Hazreti Muhammed böyle diyor. Mevlana böyle diyor. Kıymetli kardeşlerim, Mevlana da öyle diyor. Men bendeyi Kur'an'ım eğer candarım. Men hakki rehi Muhammed'im muhtarım. Eğer nakl künet cüziyin kes ezgüftarım. Bizarım ezuv vezan sıhhan bizarım. Ben sağ olduğum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 ''Hest dini Mustafa dini hayat, şer'i'u tefsiri âyini hayat, saygaleş âyine sa'zet senkra, ezdili ahen rubayet cenkra.'' diyor. Koca mütefekir. ''Hest dini Mustafa dini hayat, alemde bir tek hayat dini vardır, bir tek saadet dini vardır.''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 bir müşrikin, bir put Fars'tin, bir İslam düşmanının iç alemi böyledir diyor Kur'an-ı Kerim. Muterem Müslümanlar onun için u Tefsiri Ayni Hayat var olmanın tercümesi, var olmanın manası Şer'i Mübini Ahmed'idir, Şer'i şer Mübini İslam'dır. Dedikten sonra koca İkbal şöyle diyor Muterem Müslümanlar: Saykalış Ayni sadece Senkra, o dinin, o Kur'an'ın cilası taşı ayna yapar diyor. O dini mübin İslam'ın o kitabı ilahinin nuru ve cilası taşı ayna yapar diyor taşı. Yani taş gibi kalpleri mir'atı hak, mir'atı hakikat haline getirir. Evvelce vahiyekel hicareti ev aşadtu kasbe فهو Cenab-ı Kafirler, münkerler ve münafıkların kalbinden bahsederken Kur'an'da onlar taş gibidir. Ve taştan da daha adi ve bayağıdır diyor ya muhterem Müslümanlar ya meğer dünyada neler varmış görüyor musunuz muhterem Gençler, gençler Allah'ın genç kulları kafirlerin müşriklerin münafıkların kalbi diyor Kur'an-ı Kerim aynen metruk şu taş var ya tutmuş taş o gibi taştır o aşdı kasva belki ondan da daha serttir daha kasvetlidir niçin ve inne minel hicarati lama yetefecjeru minhu'l enher ve inne minha lama yeshakku feyahruju minhu'l ma ve inne minha lama yahbitu min haşyetillah taşların arasından dereler akar taşların içerisinden pınarlar çıkar taşlara celali ilahi dokundu mu hazreti musa'nın tur sinası gibi Milyon parça tuz buz haline gelir ilahi haşetten diyor. Lev enzelna hadil Kur'an ala cebelin ler aytahu kashi min haşetillah. Eğer bu Kur'an hakim, azameti vahiyyesiyle dağlara inseydi insan'a değil de dağlara ler aytahu kashi am min haşetillah. Allah'ın haşetinden param parça tuz buz olduğunu görürdünüz diyor. Muteremimler, fakat insan oğlu ya.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 iyi anlatmama lüzum yok. Kaç defa anlattım muhterem mümkiler. Nihayet. Eşhedü en la ilahe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Ne oldu yüce Rabbim? Ne oldu? Ne oldu? İslam'ı kabul edivermekle, şahadeti okumakla, tevhid getirmekle ne oldu yüce Rabbim? O taşlardan katı kalp. Bal mumundan daha yumuşak, nur ile pırır pırıl doldu ve yumuşayı verdi. Hazreti Ömer'in gözünde göz yaşlar. Ya müteramim ipekten daha nazik, pamuktan daha ince ve yumuşak, kuş tüyünden daha muhterem Müslümanlar, her şeyden alınan ilahi nurla pırıl pırıl hale geliverdi Versalarım o kalbi bir anda Muhammed İkbal ne diyor muhterem Müslümanlar saygaleş aine sazet senkra o dini bir İslam'ın nuru kalplere bir anda aynalık lütfeder o ayna büyüdükçe kainatı içine alır o ayna parladıkça Allah'ın tecellisine mahkes mâ olur muhterem Müslümanlar o ayine istidat kesbettikçe Hazreti Kur'an'ın meani ve hakikini o kadar idrak eder ki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 لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّهِ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدَ Ya Muhammed, ya Muhammed, bil ve bildir ki bütün ashabın ve kıyamete kadar ümmetlerine eğer denizler mürekkep olsa, ağaçlar kalem olsa da yazsalar, Kur'an-ı Kerim'in mana ve esrarını durmadan yazsalar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 Cüzdanlarını, varlarını, yoklarını Partişlerini, kaftanlarını Koydular Öyle bir şey olmayan da sıcak ülke Üzerinden diyor entaresini veya gömleğini çıkarıp Alt doncak evlerine gittiler diyor Ya Sallu ala rasulina muhammed Buyurun aşk ile kelimeyi şahadet. şehadet Eşhedü en la ilahe illallah وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ Kelime-i, tayyibe-i, münciye mübarekesiyle Mevla cümlemize hüsn-ü katimeler tevfik eyleye. Hakkı hak bilip, hakkı ıttıbak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen cümleyi salihine Mevla cümlemize ilhak eyleye. Cümlemize ve bütün iman kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. سُبْحَانَ Rabbi رَبِّ ve وَمَا يَسْفُونَ ve selamün ala al-Mu'slimin ve al-hamdu